Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhaba Eee Programımızın e, özellikle OHAL dönemi sonrasında, 15 Temmuz sonrasında OHAL dönemi e, uygulamalarını e, sık sık programlarımızda dile getirdik. E, özellikle tabii e, insan hakları, e, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü anlamında e, çok zor günlerden e, geçiyoruz, çok zor e, dönemlerden geçiyoruz. Ee, çok baskıcı e, uygulamaların e, yaşandığına şahit oluyoruz Tabi bunlardan e, çevre e, ve e, çevre hakkı mücadelesi verenler de e, payını aldı e, diyebiliriz e, Sık sık da programlarımızda bunları konu ediyoruz Ve e, esas en e, kritik konulardan bir tanesi o hal döneminde herhalde ee, çevreyi hiçbir denetime e, tabi tutmadan tamamen alınır satılır bir meta haline e, getiren e, ve e, şirketlere sermayeye sonsuz neredeyse imtiyazlar sağlayan 80. madde e, konusunda daha önce de programlarımızda yer verdik. Şimdi bu 80. madde ile ilgili... Bazı gelişmeler var ve tabi bu 80. maddenin peşini bırakmayan, bu konuda mücadele veren çok önemli sivil toplum kuruluşları var. Bunlardan bir tanesi de Karadeniz İsyanlı'dır platformu. Birazdan bununla ilgili daha detaylı konuşacağız. Şimdi bu madde 80 aslında 6745 sayılı kanunun içinde bir madde. işte kısaca pek çok ekolojik... E, sosyolojik, toplumsal e, yıkımlara e, sebep olacağını biliyoruz. Bunların detaylarını da birazdan konuşuruz. Şimdi bugün 80. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne e, başvurmak üzere e, yaşam e, savunucuları, e, çevre aktivistleri Ankara'ya doğru yola çıktılar. E, bugün bazı e, temaslar gerçekleştirecekler e, ve e, itirazlarını yapacaklar. Bununla ilgili biz Karadeniz İsyandadır platformundan Celal Karaca ile görüşeceğiz değil mi? Evet Celal Karaca Ankara'ya giden anayasa mahkemesine başvuruyor, yapmak üzere Ankara'ya giden 106 kurum adına orada bulunan 30 kişiden biri hı hı. Birazdan bağlanacağız ve bize anlatacak Ama öncelikle 80. madde Ye, ekolojik kırım ve doğaya darbe diyen Karadeniz İsyandadır hmm. platformunun e, küçük bir e, notunu aktarayım. Hmm. Neden ekolojik <gülüyor> kırım e, diyor çevre örgütleri? Çünkü bizleri biz eden Anadolu'nun su havzalarına, ormanlarına, meralarına, kıyılarına, dağlarına, ekosistemine, biyolojik tür ve çeşitliliğine... ...kısacası varoluşumuza yönelik benzeri görülmemiş ve geri dönüşsüz bir saldırıya yol açacak diyorlar. Hı hı. Bu yasa çevreyi ve doğayı korumaktan çok yatırım ve yatırımcıyı koruyacak tarzda doğayı metalaştıracak sermaye talanına açma yasasıdır. Evet şimdi bunları e, ve e, bugün yapılacak görüşmeleri aktarması için e, Celal'e bağlanıyoruz. E, Celal merhaba Hatta mısın? E, merhabalar Hatta'yım. Ankara'dasın. Ha Ankara'dayız hala hareket halindeyiz. Öncelikle onu söyleyeyim, Sizinle ilgili bir sıkıntı olursa. Şu an tekrar yola çıkıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne gitmek üzere. Yolda olduğumuzu belirteyim öncelikle. Evet. Peki bu Anayasa Mahkemesi sürecine geçmeden isterseniz yani biz biraz özetlemeye çalıştık ama isterseniz bu madde 80'nin en kritik noktalarından biraz bahsedelim. Ondan sonra bugün neler yapacaksınız siz? Onlara geçelim. Yani e, şu şekilde açıklarsak herhalde en özetin özeti olarak e, yaptığınız açıklamayı da duydum. Sonuna kadar zaten e, doğru bir açıklama. E, bundan sonra artık e, sürekli e, chatlerle e, yaşam savunucularının verdiği mücadeleler var bu alanların rantı açılması ile ilgili. Bu 80. madde geçtiği takdirde e, bu alanların istenildiği gibi rant açılmasının kapısı tamamen açılmış olacak. E, bir nevi çevrecilerin eli kolu tamamen bağlanmış olacak. E, adı altında e, yapı yapmak e, isteyen iş adamları da e, tabiri caizse gönülleri neyi isterse oraları istedikleri yatırımları yapabilecekler. Burada ya en kritik riskliyen... olan şey bir de hukukun devre dışı kalması değil mi? E, kesinlikle. E, yani Şöyle söyleyelim aslında e, en baştan gelmemiz gerekirse e, zaten Türkiye'deki ket raporlarını ve sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Ket raporlarına rağmen hukukun verdiği kanunlara rağmen bu yatırımlar devam ediyor ve yaşam savunucuların güvenişleri sayesinde bunlar durdurulabiliyor. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti e, mahkemeleri diyor ki buraya bu madeni açamazsınız, yasal olarak doğru bir şey yapmıyorsunuz. Ama ona rağmen onu yapmak için çalışmalar yapılabiliyor. 80. madde geçtiği zaman artık bu mahkemelere gitmek gibi bir şansımız da kalmayacak. E, tamamen hukuki olarak hiçbir şey arayamayacağız. E, çok e, saçma bir durumda kalacağımız e, bir noktaya doğru geliyoruz. E, yani e, mesela sizin evinizin bahçesinde yarın maden aracılığından bir iş adamına karşı sizin hiçbir şekilde hukuki süreç e, üretme şansınız olmayacak. Evet, peki e, şu da var. Yani 80. maddeden e, bahsediyoruz ama bu aynı zamanda e, 6.745 sayılı Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasının bir parçası bu varlık Tabii. fonu e, nedir ve hani sermaye açısından ne anlama geliyor? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? İsterseniz o konuyu da şöyle açıklayalım. Ee, madde 80'de dediğimiz gibi artık e, iş adamları istedikleri yerler, istedikleri gibi yatırımları yapabilecekler. Ve bunu sadece bakanlar kuruluk kararıyla yapabilecekler. Ee, bu noktada tamamen çevre alanı mübah hale gelecek onların bakış açısıyla. Ee, ama Hı -hı. devletimiz sağ olsun, bununla da yetinmemiş. E, varlık fonu diye bir sistem oluşturmuşlar. E, bu da e, varlık fonu e, AŞ olarak, isterseniz tam adına da bakabilirim. E, bir şirket kurulacak. Hı -hı. E, bu şirketin başına e, başbakan bir kişiye atayacak ve o atanmış de, bile, özelleştirme idaresi başkanı tabii, tabii, tabii. atanmış. Evet. Yani e, o gün için başbakan kim olur bilmiyorum ama hani ülkemizde çok sık başbakan değiştiği için. <gülüyor> kim olur bilmiyoruz ama o başbakan birini atayacak ve o kişi diyecek ki tamam biz bu yatırımlara yardımcı olabiliriz. E, yapılan korkunç bir yatırım ve hangi parayla yapıldığını da gerçi bilmiyoruz ama hani e, bir de şöyle bir şey var yani vergilerden muafiyetten sen tutun da evet. çalışanların sigorta hmm. firmlerinin 10 yıla kadar devlet tarafından ödenmesi e, işte asgari ücretin 20 katına kadar ee, çalışacak olan işçilerin, taşeron işçilerin bu arada e, maaşlarının devlet tarafından karşılanması, e, üretilen üründen mal alım garantisi gibi e, birçok şey kapsıyor bu varlık fonu. Hani, e, tabiri derse, e, şimdi evinizin önüne talan etmeye gelen kişi bir de devletten bunun üzerine çok yüklü miktarda bir e, yatırım primi alacak, yatırım ücreti alacak. E, e, bunun hiçbir denetimi olmayacak gibi yani, gözüküyor. E, a, aslında şey, e, hani ekonomin bakanlığı bakanlar kurulu tarafından denetlenecek e, ama zaten başbakanın atadığı bir kişi verdiği için bunun ne kadar denetleneceği konusunda da şüphelerimiz olması gayet doğal. Evet. Tabii bunlar Bu bir denetim e, şeyi yapılacaktır. Evet. çalışması yapılacaktır diye düşünüyoruz ama. Ee, dediğim gibi hani, ama bağımsız olmayacak e, o, o denetim. Özgürün de hani kimi kime denetliyoruz gibi bir pozisyonda kaldık. Çünkü zaten hukuki olarak bir şansımız kalmadığı için madde 80'den sonra e, yapılan yatırımları, bunlara verilen e, baskın yatırımların Denetime sunmak gibi bir şansımız olmayacak. Evet zaten bunların bir kısmına da stratejik yatırım statüsü veriliyor. Yani bunu özellikle Akkuyu Nükleer Santrali ile gördük. Devamında da yine bu projeler denetimden işte hukuki süreçlerden tamamen muaf tutulmak üzere bir takım böyle kılıflar altında bütün bu süreçlerden kaçırılacak gibi evet. görülüyor. Tabii bütün bu madde 80 ve varlık konunun aslında bize getirdiği en önemli belki de olumsuz sonuçlardan bir tanesi Türkiye'de artık Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış olan çevre mücadelelerinin çok ciddi sahada çevre aktivizminin de sekteye uğratılıyor olması çok ciddi şiddete maruz kalması bu insanların bir açıdan böyle bir boyutu da var yine de yani aktivizm anlamında da çok olumsuz etkilerini e, görüyoruz ve bundan sonra da göreceğiz yani, herhalde değil mi? E, şöyle senin stratejik yatırımını şu şekilde anlıyoruz e, mesela Karadeniz bölgesinde bizler HES'lerle ilgili çok ciddi mücadeleler veriyoruz. E, Artvin'de biliyorsunuz madenlerle ilgili çok ciddi mücadeleler veriyoruz e, ve e, uluslararası yasalara baktığımız zaman ve hukuk sistemine baktığımız zaman haklı olduğumuzda avalları kazanabiliyoruz ama e, bu madde şeklinde konulan stratejik yatırım şu anlama geliyor Atıyorum siz artbinde için büyüttüğünüz zaman e, devlet o noktayı diyecek ki burası stratejik yatırım. Bunu dediği andan itibaren bizim netçap raporlarla ilgili, ne hukuki süreçle ilgili e, elimizde hiçbir şey kalmadı. Yani o stratejik yatırım sözünün oraya eklenmiş olmasının tek sebebini tamamen Halkın iradesiyle buna karşı durmasak karşı konulmuş bir barrier olarak düşünüyoruz. Doğru, evet çok doğru. Ee, i̇sterseniz bir ara verelim. Aradan sonra bugün neler yapıyorsunuz? Ee, kimlerle temasta olacaksınız? Onları konuşalım. Tamam, bekliyorum.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 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Madde 80'i e, konuşuyoruz. Konuğumuz Karadeniz İsyanı'ndadır platformundan Celal Karaca. E, şu ana kadar Madde 80'in neler içerdiğini ve e, uygulamaya geçtiğinde ne gibi olası sonuçları olabileceğini konuştuk. Tabii e, şimdi yine de yani o hal şartlarında olsak da hukuk belli açılardan askıya alınmış olsa da yine de bu 80. maddenin iptali için boş durulmuyor ve bununla ilgili bir takım girişimlerde bulunuluyor. Bugün aslında o girişimler esas itibariyle e, hayata geçiyor. E, biz sizden bugün Ankara'da neler yapıyorsunuz? Bu madde 80'le ilgili ne gibi girişimlerde bulunacaksınız? E, bir de onları e, dinleyelim isterseniz. E, aynen öyle. Şimdi e, malum bu madde geçtiği zaman tüm çevre örgütleri ayağa kalktılar. Evet. E, çünkü az önce de belirttiğimiz gibi e, bu arada e, az önce çevreciler dedik ama ee, tabiri caizse artık insanların mülküne daha yatırım yapılıp ve bununla ilgili yasal şansımız kalmayacak bir boyuta getiriyor bu madde hı hı. olayı. Ee, tüm çevre örgütü de ayağa kalktı. Ee, Biz e, çevre örgüt temsilen bir kampanya başladık ve şu an için 106 tane çevre örgütü evet. e, bir araya gelip e, Eylemliklerini faaliyetlerini sürdürüyor e, Madde 80 geçtikten sonra e, CHP'de biliyorsunuz e, bu maddeyi Anayasa Markemesi'ne taşıyacağını e, Söylemişti hı hı. E, Bununla ilgili e, CHP ile birlikte çalışmalar Yapıldı e, Madde 80'in aynı zamanda e, Ondan fazla anayasa hı. maddesine Aykırı olduğunu ve bu yüzden acilen iptal edilmesi gerektiğiyle ilgili e, Tüm beylerde tüm anlar toplandı Evet Birazdan eden bir 45 dakika bir saat sonra Anayasa Mahkemesi'nde olacağız. Ee, orada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Levent Gök'le birlikte, Grup Başkan Vekili e, Levent Gök'le birlikte e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu yapacağız. Evet. E, bu başvuru sonrasında e, muhtemelen mahkemenin e, bu kararı iptal ettiğini düşünüyoruz. E, ama Türkiye'de e, hiçbir şeyden emin olamadığımız için bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıp Durumun muhametini aktarabilmek adına e, öğlenden sonra e, saat 1 ilgili e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak grubumuz. E, oradaki muhalif e, partilerin e, yetkilileriyle görüşmeler yapılacak, e, toplantılar yapılacak. Elimizden geldiği kadar bizim anladığımız açıdan madde seksinin nasıl bir kaos doğuracağını, nasıl bir e, darbe olduğunu onlara aktaracağız. Hı hı. E, daha sonrasında da saat 3.30'da. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir toplantımız olacak. Ee, ona da olayın vahametini elimizden geldiği, gidimizin döndüğü kadar anlatıp e, bu davanın kesinlikle takipçisi olmalarını, anayasa mahkemesi sürecinin de takipçi olmalarını e, kendilerinden e, talep etti. Evet. Ve şu an e, bugün şimdi, e, Ankara'daki programımız bu şekilde. Evet. Peki Celal, e, şimdi... Var olan, yani Pelin de bahsetti programın açılışında. Basının üzerinde çok büyük baskılar vardı, daha da büyüyor. Ve bir takım meseleleri, Madde 80 bunların başında geliyor. Yayınlayan, araştıran, gündeme getiren yayınları sayısı da çok ciddi bir biçimde azaldı. Siz bunu nasıl, yani bu Madde 80 ile ilgili yaptığınız mücadelede siz bunu nasıl yaşıyorsunuz? Yani halka aktarmakta e, güçlük yaşıyor musunuz? E, neler olduğunu e, aktarmakta ve bundan sonra neler olabileceğini? Yani e, çok kaba olmasa bir tahmin e, başlamak istiyorum bunu anlatma. Hani beveye sormuşlar ya boynun neden eğri diye. E, şu an için, ülkemizin içinde bulundurduğunda gerçekten o noktada e, hani Zaten e, bu maddelerle ilgili bir yayınlanmaması üzerine bir, e, sanki alttan alta bir çalışma var gibiydi. E, zaten e, sizde de bilgi dağıtınızda gecenin saat 4-4.30'unda bu o, meclisten geçirildi. Hani Gece saat 4.30'da niye bu kadar önemli bir madde meclisten geçer onu da e, dinleyicilerin takdirine sunuyorum. E, e, bunda duyabileceğimiz zaten belirli kanallar vardı. Yani devletin tabiri de artık tüm başkısına rağmen direnen kanallar vardı. E geçtiğimiz hafta biliyorsunuz onlarca televizyon kanalı karşı kapandı, radyolarımız kapanıyor. E sanki hem madde 80 özelinde hem de muhalif hayatı karşı bir duruş özelinde e çok seslilik tamamen yok edilmeye çalışılıyor gibi bir durum var. İşte elimizde kutum de olsa sesimizi duyabildiğiniz sosyal medya kanalları var. Onları kullanmaya çalışıyoruz. E az sayıda sizler gibi var olun. E, basından dostlarımız var e, Onlardan aldığımız desteklerle Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz e, Yeterli mi? İlla ki yeterli değil Çünkü e, sesimizin ulaşabileceği yerler Kısıtlı kalıyor Zaten sesimizin ulaşabileceği yerlerde Bir bir azaldığı için e, Her seferinde daha duyulmaz şekilde Bu faaliyetleri göstermemizi istiyoruz e, Zaten devlet madde 80 gibi Böyle e, Aniyane rant rantartik şeylerin Duyurulmaması üzerine bir politika yürüttüğü için bin yönler varacak. Anayasa mahkemesi belki gerçekten hukukunun üstünlüğünü varsa eğer da de Madde seni iptal ederse belki bu bir yolun açılışı olarak olur diye düşünüyoruz. Ama basın içerisinde bulunduğu durumun bahameti de zaten tamamen apayı bir incelenmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Peki son olarak Dinleyicilerimize sizlere nereden ulaşabilirler? E, madde 80'le ilgili e, yaptığınız çalışmalara nereden en rahat takip edebilirler? Sosyal medyada olabilir mesela. E, onunla ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani e, şu şekilde e, bir bilgi vereyim. E, madde ile ve ekoloji ile ilgili e, 106 tane kurumun imzacı olduğu bir e, basın metni vardı. Bu e, dediğimiz gibi yayınlamaya sahip olan e, basın kanalısında zaten yayınlandı. E, bu yapılan tamamının e, ...sosyal medya adreslerinden ulaşılabilir. E, bizim de dahil olduğumuz Karadeniz İsyam'da platformunun... E, ...Twitter, Facebook, Instagram adreslerinde elimizden geldiği kadar bunları duyurmaya çalışıyoruz. E, elimizden geldiği kadar insanların e, aynı zamanda gelen sorularına da buralardan cevaplar vermeye çalışıyoruz. E, bu şekilde e, biz de sosyal medya üzerinden ulaşıp... E, ...eğer elimizden bir şey geliyorsa, anlatabileceği bir şey varsa anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet, belki şeyden bahsetmek lazım. Bu 106 örgütün arasında kimler var? Belki bu örgütler yerellerde mücadele eden örgütler olabilir ve belki bilemiyorum, yurttaşlarla birlikte toplantılar düzenlenebilir. Yani medya kanalları belki bu noktada azaldıysa sesi duyurmak açısından daha geniş kitlelere. Belki bölgesel toplantılarla yerel böyle birlikte diyime e, e, duyurulması. Zaten e, bu arada şunu da belirteyim hani bugün e, burada olan arkadaşlarımız sadece İstanbul'dan değil. E, mesela az önce Thames'inle konuşmaya başladığımız zaman Bartın'dan gelen üç arkadaşımız katıldı bize. E, Lojba'dan gelen arkadaşlarımız var. Hani e, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen geniş grupları ve gerçekten olayın bahametinin farkında olan gruplar e, onlarla birlikte hareket ediyoruz. E, bugünkü yapacağımız çözüm e, kesinlikle son olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda basın toplantıları yapmıştık. Ee, gerçekten hani e, gazeteci diyebileceğimiz dostlarımız e, mesleğinin hakkını veren insanlar o toplantıya da katılıp e, bunu haberleştirmişlerdi. E, bugünkü Anayasa Mahkemesi sürecinin sonrasında da e, girişimlerimiz, toplantılarımız elimizden geldiği kadar paneller olacak. Evet. Örnek vermek gerekiyorsa Karadeniz İsyanı'nda da platformu... Temsilcileri bu haftasının Bartın'a gidiyorlar biliyorsunuz hmm. Bartın'da da Büyük bir direniş var evet. e, ve Takta yaşayan bir direniş var e, 2000'in üzerinde e, vatandaş Gerçekten yapılacak olan termitle ilgili e, Dava sürecine bir dahil Oldular e, ve bu sayı Giderek artmaya da devam ediyor hani Tam bir sayı veremem çünkü bugün hmm. de e, İmzacı olan mahkemeye katılmış olan Vatandaşlar var direniş bürüyor İşte oraya gittiğimiz zaman da madde 80'lere ilgili bizim bakış açımızı Onlardan alacağımızı harmanlayıp daha da ileri ileri götürmek için elimizden geleni yapacağız. Evet. Sevgili Celal. Ceren... Bu şekilde de evet. grupları bir araya getirebilirdik. Ee, geçen hafta yaptığımız bir eylem vardı. Bilmiyorum e, gelme veya da takip etme şansımız takip oldu. Takip ettik. Bir dönemde yapmıştık. Ee, ama aynı zamanda bu Türkiye'nin 8 ayın noktasında işte İzmir'de, Ordu'da, Ankara'da, birçok ilde de eş zamanlı olarak eylemler yapıldı. Ee, artık ekoloji grupları bir araya gelip Tek, tek vücudu olmaya başladılar diyebiliriz. Hani Madde 80'nin ne kadar hayırsız olsa da hani kötünün içindeki iyiyi görmek gerekirse e, ekoloji mücadelesi... Bu siyaset e, için de bir şey bir ümittir bu bir, bir araya evet. gelmek. E, başkaları için de başka e, STK'lar için de bir ilham kaynağı olur umarım. Ee, Celal çok teşekkür ederiz programımıza ben bağlandığın için. Evet, Yolunuz ederim. açık olsun. Evet. Kolaylıklar diliyoruz de. size. Ankara'daki temaslarınızda bugün. Çok çok teşekkür ederim. Umarım hayırlısı olacak. Umarım bu kaosta hep birlikte güç birliğiyle diye bir umut var içimizde. Çok evet, teşekkür ederiz. Zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet aslında bizim de süremiz daralıyorken belki Celal Bey'in bahsettiği bu bütün çevre örgütlerinin bir arada hareket ediyor olması... ...bütün bu şer içindeki iyi, hayırlı, güzel bir haber inşallah bunun da devamı gelir diyelim bu direnişin güçlenmesi anlamında. Tabii ki yani bu çok önemli bir şey. Siyasette yapılamayan bir şey... Sivil alanlarda yapılması da bir zorlayıcı bir tarafı da var siyasetçileri umarız daha evet. doğrusu. <gülüyor> Çünkü dertler ortak bunu görmek lazım ve demokrasi ise mesele hep bir arada bununla mücadele Birlikte etmek mücadeleye lazım. mücadeleye devam diyelim. Peki bu hafta süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekonomi ekolojik Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak Açık Radyo program destekçisi olun